Bismillah, elhamdülillahi vahdeh, ve salatu ve selamu ala amen, la nevi yebadeh ve İmanın şartlarından ikincisi melekleri iman. Allah'a imandan sonra iman asıllarının ikincisidir. Kişinin mümin olabilmesi için kitap ve sünnette geldiği gibi en ufak bir şübhe ve tereddüt duymaksızın meleklerin var olduklarına inanması gerekir. Bakara suresi 285. ayette Allah azze ve celle... Resul kendisine Rabbinden indirilene iman etti. Müminler de, onların her biri Allah'a, onun meleklerine, kitaplarına ve Resullerine inandılar buyurmaktadır. Meleklerin varlığını inkar eden kimse ise Nisa suresi 136. ayet gereği kafir olur. Her kim Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, Resullerini ve ahiret gününü inkar ederse muhakkak ki o derin bir sapıklığa düşmüş olur. Meleklerin fıtrî özellikleri 1- Allah'ın nurdan yarattığı kullardır. Gizli kuvvetler değil hakiki varlıklardır. Ancak kendi suretleri üzereyken insanlar tarafından görülemezler. Bu hususta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Müslim'de rivayet edilen hadiste şöyle buyurmuştur. Melekler nurdan yaratıldı. Cinler dumansız ateşten yaratıldı. Adem de Kur'an'da size vasf edilen şeyden yani topraktan yaratıldı. İkinci özellikleri melekler şehevi duygu ve nefsi eğilimlerden arındırılmış, günah işlemeyen, emroldukları işi yapan itaatkar elçilerdir. Enbiya suresi 26 ile 28. ayetlerde "BiraKIS melekler lütuf ve ihsanı mazhar olmuş kullardır. Ondan emir almaksın konuşmazlar. Sadece onun emriyle hareket ederler. Allah onların yaptıklarında yapacaklarını da bilir." Allah'ın rızasına ulaşmış olanlardan başkasına şefaat etmezler. Onlar Allah korkusundan titrerler buyurulmakta. Nahil suresi 50. ayette Melekler üstlerindeki Rablerinden korkarlar ve kendilerine emredilen şeyi yaparlar buyurulmakta. Hac suresi 75. ayette ise Allah meleklerden de insanlardan da elçiler seçer buyurulmaktadır. Üçüncü özellikleri melekler insanlar gibi yemez, içmez, uyumazlar erkeklik ve dişilik vasıfları yoktur. Dolayısıyla evlenme, üreyip çoğalma gibi özellikleri de yoktur. Allah'ın izin vereceği haller gereği insan suret gibi çeşitli cismani şekillere girme gücüne sahiptirler. Hud suresi 69 ve 70. ayetlerde Allah azze ve celle şöyle buyurmaktadır. Anlı olsun ki elçilerimiz İbrahim'e müjde getirdiler ve selam dediler. O da selam dedi ve hemen kızartılmış bir buzağa getirdi. Ellerini yemeğe uzatmadıklarını görünce Onları yadırgadı ve onlardan dolayı içine bir korku düştü. O melekler İbrahim Aleyhisselam'a insan suretine gelmiş ve o da melekleri tanımadığından onlara yemek ikram etmiştir. Ancak melekler özellikleri gereği yemeği yemediler. Sa'fad suresi 150. ayette Yoksa biz melekleri onların göz önünde, gözü önünde dişiler olarak mı yarattık buyurulmakta. Zuhruf suresi 19. ayette onlar Rahman'ın kulları olan meleklere de dişi saydılar. Acaba meleklerin yaratılışlarını mı gördüler? Onların bu şahitler yazılacak ve sorguya çekileceklerdir denmektedir. Dördüncü özellikleri, meleklerin ihlikatleri, yaratılışları çok büyüktür. Onlardan kiminin birkaç, kiminin de daha çok kanalı vardır. Nitekim Fatır suresi birinci ayette, Hamd gökleri ve yeri yaratan melekleri ikişer, üçer, dörder kanatlı elçiler yapan Allah'a mahsustur buyurmakta. İbn Mesud radıyallahu anh'a ise Bukhar ve Müslim'e gelen rivayette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Cibril aleyhisselamı 600 kanatlı olduğu halde gördü demektedir. Resulullah aleyhissalatu vesselam ise onların yaratılış özelliğine dair olmak üzere Ebu Davud'da rivayet edilen hadisinde şöyle buyurmaktadır. Allah'ın arşını taşıyan meleklerden birisi hakkında bahsetmeme izin verildi. Onun kulak memesi ile omuzu arasındaki mesafe 700 senelik yolculuk kadar bir mesafedir. Beşinci özellikleri, melekler Allah'ın ordularındandır. Onlar müminlerle beraber savaşa katılırlar, sayılarını Allah'tan başkası bilemez. Nitekim Enfali Suresi 9. ayette, Hatırlayın ki Rabbinizden yardım istiyordunuz, o da ben peş peşe gelen bin melek ile size yardım edeceğim diyerek duanızı kabul buyurdu denmekte. Fetih suresinde iki yerde göklerin ve yerin orduları Allah'ındır buyurulmakta. Müddessir suresi 31. ayette ise Rabbinin ordularını kendisinden başkası bilemez buyurulmaktadır. Altıncı özellikleri onlar Allah'a ibadetten usanmazlar ve yorulmazlar. Gece gündüz Allah'a tesbih ederler. Yedinci kat semada bulunan Beytül Mamur'u da tavaf eder Orada namaz kılarlar Enbiya suresinde İki ayette Göklerde ve yerde bulunan kimseler ona Aittir onun katında bulunanlar Yani melekler ona ibadet hususuna büyüklenmezler ve Yorulmazlar onlar gece ve Gündüz usanmaksızın tesbih Ederler buyurulmaktadır Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de Bukhar ve Müslüm'de rivayet edilen Miraç hakkında bahsettiği bir hadisinde şöyle buyurdu. Bana Beytül Mamur gösterildi. Her gün onun içinde yetmiş bin melek namaz kılar ve ondan çıktıklarında bu onların son girişidir. Bir daha oraya dönemezler. Yedinci özellikleri, meleklerin yaratılışı insanın yaratılışından daha öncedir. Çünkü Allah Azze ve Celle Bakara Suresi 30. ayette bildirdiği üzere, meleklere insanı yaratacağını ve yeryüzünde onu halife kılacağını haber vermiştir. Sekizinci özellikleri, meleklerin güzellik, haya ve düzenlilik gibi özellikleri vardır. İnsanın rahatsız olduğu şeylerden onlar da rahatsız olurlar. Müslümanlara rivayet edilen hadiste Nebi sallallahu aleyhi ve sellem yanına giren Osman radıyallahu anh haya ederek baldırını örtmüştü. Bunun sebebini soran Ayşe validemize Kendisinden meleklerin bile haya ettiği kişiden ben haya etmeyeyim mi buyurdu. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem meleklerin düzgün saf tutmalarından bahsederek meleklerin Rableri katında saf saf durmaları gibi niye saf saf durmuyorsunuz? Onlar ilk safı tamamen doldururlar ve safta da birbirlerine yapışırcasına sık dururlar buyurmuştur ki bu da Müslüm'de rivayet edilmiştir. Bir seferinde de onların rahatsız olduğu şeylerden gene Müslüm'le rivayet ettiler. Bir hadiste şöyle haber vermiştir. Her kim soğan, sarımsak ve pırasa yerse sakın mescidimize yaklaşmasın. Çünkü melekler de insanoğlunun eza ve eziyet duyduğu şeylerden eziyet duyarlar. Dokuzuncu özellikleri melekler içinde heykel, resim, köpek ve çan yani zil bulunan ev ve ortamlarda bulunmazlar. Bunlar hakkında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bukhar ve Müslüm'le rivayet edilen bir hadisinde şöyle buyurmuştur. İçinde köpek ve suret yani canlı resmi ve heykeli bulunan eve melekler girmez. Gene Sadece Müslüm'le rivayet edilen bir hadiste ise melekler içerisinde köpek ve zil bulunan hiçbir yolcu kafilesine yoldaşlık etmezler buyurmaktadır. Onuncu özellikleri melekler Nebi sallallahu aleyhi ve selleme müminlere ve insanlara hayrı öğretenlere salat yani istiğfar ederler. Nitekim Ahzab suresi 56. ayette Muhakkak ki Allah ve melekleri nebiye salat ederler buyurulmakta Gene aynı surenin 43. ayetinde O yani Allah ve melekleri sizleri karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için size salat ederler denmekte Mümin suresi 7. ayette ise Arşı taşıyanlar ve çevresinde bulunanlar Rabbilerini hamd ile tesbih ederler Ona iman ederler ve müminler içinde istiğfar ederler bu hususta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Tirmiziye'de rivayet edilen bir hadiste şöyle buyurdu. Allah melekleri göklerin ve yerin ahalisi hatta yuvalarındaki karıncalar ile sudaki balıklar insanlara hayrı öğretenlere salat ederler. 11. özellikleri ise melekler Kur'an'ın güzel okunduğu yere inerler. Nitekim Bukhari ve Müslüm'le rivayet edilen Musait bin Hudayr radıyallahu anh'ın kıssasında o bize bildirilmiştir. O değerli sahabi Kur'an okurken bir ışık manzumesi onun başının üzerine kadar inmiş. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem onun bir melek topluluğu olduğunu ona haber vermiştir. Meleklerin görevlerine göre kısımları. Birincisi Cebrail aleyhisselam. Allah ile Resulleri arasında vahiy memurluğu yapan büyük meleklerden biri olup Allah'ın en değerli mahluklarındandır. Allah'tan aldığı vahyi Allah'ın dilediği Nebi veya Resul'e indirir. Bakara Suresi 97. ayette De ki Cebrail'e kim düşman ise şunu bilsin ki Allah'ın izniyle Kur'an'ı senin kalbine önce gelenleri tasdik edici bir hidayet ve müminler için bir müjde olarak o indirmiştir. Buyurulmakta Tekvir Suresi 19 ve 21. ayetlerde o Kur'an şüphesiz değerli, güçlü ve arşın sahibi katından itibarlı bir elçinin yani Cebrail'in getirdiği sözdür. O orada sayılan, güvenilen bir elçidir denmektedir. Cebrail aleyhisselamın ruh, namus, ruhul emin ve ruhul kudüs gibi isimlendirildiği de ayet ve hadiseyle bilinmektedir ki bunlar için şu şuara suresi 193. ayet, nahil suresi 102. ayet, nebe suresi 38. ayet ve Bukhar ve Müslümler e rivayet hadislere bakılabilir. İkincisi Mikail Aleyhisselam'dır. Rüzgarın estirilmesi ve yağmurun yağdırılması gibi tabiat olaylarıyla görevli melektir. İsmine dair Kur'an'da ve sünnette vayet olan deliller olmasına rağmen görevine dair bir ayet ve hadis bulamadım. Onun ismine delalet eden ayetlerden birisi Bakara Suresi 98'dir. Hadis ise Müslim'de 770 numaralı gelmektedir. Üçüncü kısım, meleklerin üçüncü kısmı İstafil Aleyhisselam'dır. Kıyametin kopması için birinci kez ve yeniden diriliş için ikinci kez sura üfülecek olan melektir. Nitekim Kur'an'da sura üfürülünce Allah'ın diledikleri müstesna olmak üzere göklerde ve yerde ne varsa hep söyleyecektir. Sonra ona bir daha üflenince birden onlar ayağa kalkmış bakıyor olurlar buyurulmaktadır ki bu Zümer suresi 68. ayettir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ise şöyle buyurmuştur. Allah göklerle yeri yaratmayı bitirdikten sonra suru yarattı ve onu israfı ile verdi. Bu hadis Taberani'nin camil beyanında, Kurtubi'nin tefsirinde, İbn Kesir'in ölüm tarihinde ve Ebu Yala tarafından rivayet edilmiş bir hadistir. Ayşe radiyallahu anhaya Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin Gece namazına nasıl başladığı sorulduğunda O Ey Cebrail'in, Mikail'in ve İsrafil'in Rabbi olan gökleri ve yeri Yaratan, gaybı ve hazır olanı Bilen Allah'ım diyerek namazını Açtığını bildirmiştir ki Bu da gene Müslüm'de rivayet edilmiştir İşte Büyük meleklerden olup Kur'an ve sünnette Adlar geçen melekler bunlardır Meleklerin dördüncü kısmı Ölüm meleği aleyhisselam'dır Ölüm anında canlılardan ruhlarını çekip almakla görevlidir. Emri altında çalışan ve kendisine yardım eden başka melekler vardır. Bu sebeple birçok ayet ve hadiste ölüm melekleri şeklinde çoğul olarak zikredilmişlerdir ki bu ayetlerden bir kısmı Nisa suresi 97, En'am 61 ve 93, Enfali suresi 50, Nahil 28 ve 32 hadislerden de İbn-i Mace edilen 4262'nin oğlu hadis buna örnektir. Bununla beraber tekil olarak ölüm meleği şeklinde de zikredilmiştir. Bunun için Secde Suresi 11. Ayet'e Bukhari'deki 1261, Müslim'deki 2370. olan hadislere bakılabilir. Ölüm melekleri kulların amellerine uygun bir sıfatta onların ruhlarını almaya gelirler. Kul güzel amel sahibi, salih bir kişi ise melekler kendisine yüzleri güneş gibi parlayan beyaz yüzlü olarak gelir ve hoşnutlukla ruhunu alırlar. Kul kötü amel sahibi kafir bir kişi ise melekler kendisine yüzleri simsiyah kara yüzlü olarak gelirler ve işkence ederek ruhunu alırlar. Bu haberi ise bize Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ahmet bin Hanbel'in müsnedindeki çeşitli rivayetlerde bildirmiştir. Beşinci kısım muhakkibat yani takip eden meleklerdir. Kulları önlerinden ve arkalarından olmak üzere Allah'ın izniyle daima koruyan meleklerdir. Gece ve gündüz iki ayrı posta çalışırlar ve sabah ile ikinci vakitlerinde görev değişirler. Rahat suresi 11. ayette onun yani insanın önünde ve arkasında Allah'ın emriyle onu koruyan muakkibat yani takip edici melekler vardır buyurulmaktadır. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ise yukarı ve Müslümler rivayet edilen bir hadiste şöyle buyurmuştur. ''Bir takım melekler geceleyin, bir takım melekler de gündüzleyin birbirlerini takiben size gelirler.'' Bunlar sabah ve ikinde namazlarına birleşirler. Sonra sizinle beraber bulunup da görevini tamamlayanlar semaya yükselirler. Kullarının hallerini en iyi bilir olduğu halde Rableri onlara kullarımı ne halde bıraktınız diye sorar. Onlar da onları namaz kılar halde bıraktık. Yanlarına da namaz kılarlarken varmıştık derler. Altıncı kısım melek kiramen katibin isimli değerli yazıcılardır. Her insanın iki omzunda İyilik ve kötülüklerini yazan, istisnalar hariç olmak üzere kulların hiç ayrılmayan yazıcı melekler vardır. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de İnfitar suresinde muhakkak ki üzerinize muhafızlar vardır. Onlar şerefli yazıcılardır. Yaptığınız şeyleri bilirler Buyurulmakta Kaf suresinde ise iki mütelakkiyan yani yazıcı melek insanın sağında ve solunda oturarak yaptıklarını yazarlar. Onun her sözünü yanındaki gözetleyici ve yazmaya hazır bir melek yazar buyurmaktadır. Yedinci kısım müjdeleyici melekler. Bunlar mümin kulların üzerine inerler. Vefatları anında ve kıyamet gününde onları korkudan yana emin olma ve cennet ile müjdelerler. Fustilat suresi 30 ila 32. ayetler arasında Rabbimiz Azze ve cennet şöyle buyurmaktadır. Şüphesiz ki Rabbimiz Allah'tır deyip dost doğru olanların üzerine melekler iner. Onlara korkmayın ve üzülmeyin Size olan cennetle müjdelenin. Biz dünya hayatında da ahirette de sizin dostlarınızız. Kafur ve rahim olan Allah'ın ikramı olarak orada sizin için canlarınızın çektiği ve istediğiniz her şey vardır derler. Sekizinci kısım seyyahun, gezici meleklerdir. Bu melekler, Müslümler e rivayetinden hadise bize bildirildiğine göre yeryüzünü gezerek zikir meclisi ararlar. Buldukları meclislere iştirak ederek zikir halkalarını çepeçevre kuşatırlar. Öyle ki onlar zikredenlerle gök arasını doldurana kadar birbirlerini orada konuşulanları dinlemeye teşvik ederler. Allah Azze ve Celle de o halkadakileri kendi katına bulunanların içinde anar. Dokuzuncu kısım melek insanı suretlendirip rızkını, ecelini, cinsiyetini ve halini yazam, yazmakla görevli meleklerdir. Nitekim Müslüm'de ve Bukhari'de çeşitli rivayetlerle bize bildirildiğine göre Nutfe ana rahmine düştükten 40 bazı rivayetlerde 42, 45 ve yüzümü gün ve gece geçtikten sonra Allah ona bir melek gönderir. Melek onu suretlendirip kulağını, gözünü, derisini, etini ve kemiğini oluşturur ve o cenin hakkında Allah'ın buyurduğu şu dört hususu yazar: Erkek mi dişi mi? Şakim mi sayit mi? Rızkı nedir ezeli nedir? Akabinle emr şeyler üzerinde arttırma ve eksiltme yapmayarak. Elinde bir sayfaya çıkar gider. 10. kısım melek dağlarla görevli melektir. Allah'ın dağlar üzerinde tasarrufu idareyle görevlendirdiği melekler vardır. Nitekim Bukhari ve Müslim'de bize aktarıldığı kadarıyla Nebi sallallahu aleyhi ve sellem nübüvvetin 10. yılında kendisini Kureyş müşriklerine karşı koruyan amcasının vefatı üzerine himayesine gireceği birini aramak için Taif şehrine gitmişti. Aradığını bulamayan Üstelik ayak takımlarının taşlanmayı hedef olan Nebi sallallahu aleyhi ve sellem üzgün bir halde dönerken Cebrail aleyhisselam tarafından karşılanmış ve Allah'ın ona dağlar meleğini gönderdiğini bildirmiş. Dağlar meleği de ona kendisini emrederse eğer iki dağ o Taif halkının üzerine kapatı vereceğini söylemiştir. 11. melek kısmı arşı taşıyan meleklerdir. Arşı taşıyan ve etrafında bulunan melekler vardır i̇bn Kesir'in tefsirinde ve Ahmet'te rivayet edilen bir hadise göre arşı taşıyanlar dört melek olup kıyamet günü ayette geldiği üzere bunların sayısı sekize çıkacaktır. Arşı yüklenen ve onun çevresinde bulunanlar Rab'lerini hamd ile tesbih eder, ona iman eder ve iman edenler için istiğfar ederler buyurulmaktadır ki Mü'min suresi 7. ayettir bu. Hakka suresinde ise melekler onun yani göğün etrafındadırlar, o gün Rabbinin arşını Üstlerinde 8 melek yüklenir Buyurulmaktadır Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ise Bu melek çeşidine dair Ebu Dağut'ta rivayet edilen bir hadise Şöyle buyurdu Allah'ın arşını taşıyan meleklerden birisi Hakkında bahsetmeme izin verildi Hadisin devamı yok 12. kısım Allah'a ibadet eden melekler Semada bulunan meleklerden durmaksın Allah'a zikreden onu tesbih eden, ona rucu ve secde edenler vardır. Onlar bunu yaparken kibirlenmez, usanmaz ve yorulmazlar. Bu ise Araf suresi 206, Enbiya suresi 19 ve 20. ayetlerde bize bildirilmektedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ise Tirmizi ve İbn-i Maciye'de rivayet bir hadisinde bize bunları şöyle haber vermiştir. Şüphesiz ki sema gıcırdadı, semanın gıcırdaması ise haklıdır. Çünkü semada meleklerin Allah'a secde etmek için alnını koymasından dolayı dört parmaklık bile boş yer yoktur. 13. kısım sorgulayıcı melekler. Kul Rabbine def, kul kabrine defnedilip arkadaşları onu terk ettiğinde Münker ve Nekir adı verilen iki melek onun yanına gelir ve onu şu üç sor, şu üç hususta sorguya çekerler. Rabbin kim? Dinin ne? Şu Muhammed denilen kimse hakkında ne dersin? Bu üç sorunun sorulacağı ise Ebu Davud'da, Tirmizi İbni İbhan ve Tergı ve Terif'de bize rivayet eden hadiste bildirilmektedir. 14. kısım melek, cennetle görevli meleklerdir. Bu meleklerin sayısını ancak Allah bilir. Başları Rıdvan isimli melektir. Onlar cennet ehlini orada ebedi kalmakla müjdelerler. Nitekim Zümer Suresi 73. ayette Rablerine karşı gelmekten sakınanlar bölük bölük cennete sevk edilirler. Kapılar açılmış olduğu halde oraya vardıklarında bekçiler onlara selamun aleyküm tertemiz oldunuz. Artık ebedi kalmak üzere girin buraya derler. Ra'd suresi 23 ve 24. ayetlerde ise ve melekler de her kapıdan onların yanına girerler. Sabretmenize karşılık selam size dünya yurdunun sonu ne güzeldir derler. 15. kısım cehennem görevlisi meleklerdir. Onlara zebani de denilir. Sayıları 19 olup başları Malik isimli melektir. Müddessir suresi 27 ile 31. ayetler arasında Segar'ın ne olduğunu sen nereden bileceksin? O ne bırakır ne de vazgeçer. İnsanın deresini kavurur. Üzerinde 19 melek vardır. Biz cehennemin işlerine bakmakla ancak melekleri görevlendirdik. Onların sayısını da ancak inkarcılar için bir fitne yaptık buyurulmakta. Zuhruf suresi 77. ayette ise Ey Malik! Rabbim bizim işimizi bitirsin diye seslenen cehennem ahalisine karşı Malik der ki siz öylece kalacaksınız. 16. kısım melek bulutlarla vazifeli melektir. Tirmiz'de rivayet edilen hadiste bildirildiğine göre bu meleğin ismi rahattır. Bulutları yanındaki ateşten mihraklarla Allah'ın dilediği yere sürerler. 17. kısım infak edenlere dua, cimrilik yapanlara beddua eden iki melektir. Bu da Bukhar ve Müslüm'e rivayet edildiğine göre şunlardır. Her günün sabahında bu iki melek iner ve bunlardan birisi Ey Allah'ım malını infak edene bir bedelini ver diye dua eder. Diğeri ise Ey Allah'ım malını tutana telef ver diye beddua eder. 18. kısım insana hayırlı işler yapmayı ilham eden melek. Tirmizi'de rivayet edilen bir hadise göre insan oğluna şeytanın bir dokunması olduğu gibi meleğin de dokunması vardır. Şeytanın dokunması şerri vaat etme ve hakkı yalanlamadır. Meleğin dokunması ise hayırı vaat etme ve hakkı doğrulamadır. 19. kısım salihlerin cenazelerine katılanlar. Ebu Davud ve Nesai'de bildirildiğine göre bazı melekler Müslümanlarla beraber cenaze törenlerine katılır ve defin defin işlerine iştirak ederler. 20. kısım Cuma günü mescide gelenleri yazan melekler. Cuma günü olunca mescit kapılarının her birinde gelenleri sırasıyla yazan, imam minbere çıkınca da sayfaları durup hutbeyi dinleyen meleklerin varlığı Buhari ve Müslim'de rivayet edilen hadislerde bize bildirilmiştir. 21. ve sonuncu melek ise sema kapılarının bekçileri olan meleklerdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Miraç hadisesinden bahsederken Muharrem ve rivayet eden hadislerinde şöyle buyurmaktadır. Cebrail aleyhisselam sonra elimden tutarak beni dünya semasına çıkardı. Oraya vardığımızda o göğün bekçisine aç dedi. Bekçi kimdir o diye sordu. Derken Cebrail aleyhisselam beni ikinci semaya doğru çıkardı. Oranın bekçisine de aç dedi, oranın bekçisi de evvelkinin yani ilk zamanın bekçisinin söylediğini söyledi ve ardından kapıyı açtı. Hadislerden de anlaşıldığı gibi her gök kapısının oraya geleni gideni sorgulayan bir bekçisi vardır. İnsan meleklere şüphe etmeksizin inanmadıkça mümin olamaz. Şüphesiz ki melekler alemi akıl ve duyulu Allah hissedilemez. Bu alemi bilmenin tek yolu ise vahidir. Vahiy ile bildirilene teslim olup inanmak Müslümanlığın göstergesidir.